1154 numaralı konu, Ümmü Hani ve Hazreti Ayşe'nin, Hazreti Peygamberin kuşluk namazı hakkındaki rivayetleri, fetih senesinde Hazreti Peygamber'e gittim, onu abdest alırken gördüm, abdestini aldıktan sonra 8 rekat namaz kıldı, vakit kuşluk zamanıydı.